ağaçların altından ırmaklar akan o güzelliklere nasip, etmeye, nasip olmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle cennette en üst nimet olan Rabbimizin cemalini sonsuz görmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Ve o ameli işleme hepimize nasip etsin. Amin. Kardeşlerim Allah Subhanhu ve Teala yarattıklarının içinde biz aciz kulları sadece kendisine kulluk etmek için yaratmıştır. Ve yaratılan her şey, gök, yer, ikisinin içinde barındırdıkları, bilinen gördüklerimiz veyahut bilmediğimiz haber verilenlerin hepsi bizim emrimize verilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin kitabını okuduğumuzda, görmüyor musun diyor dağlar gibi gemiler senin gözünün önünde ne yapar akıp gider bu kadar nimet tamamen ne yapılmıştır insanoğluna verilmiştir ve yeryüzünde o kadar nimetler vardır ki saymakla bitmez gökte o kadar çok nimetler vardır ki saymakla bitmez ve bunların hepsi insan insanoğluna sadece emrine tahsis edilen nedir nimetlerdir Allah Azze ve Celle bu nimetlerin karşılığında bizden sadece bir şey istiyor. Bana şükredin, nankörlük yapmayın. Bana ibadet yapın, bana kulluk edin, sırt çevirmeyin. Bir hadis-i şerifte Allah Subhanahu ve Teala oğlundan bir tanesine dile benden ne dilersen diyor. O diyor ki tekrar dünyaya dönmeyi, sana layıkıyla ibadet etmeyi isterdimdir. Allah Azze ve Celle der ki, diyor, hayır, ben sana yeryüzünde o kadar çok nimet verdim ki, sen bunların kadri kıymetini bilmedin ve sen bana nankörlük yaptın diyerek onu cehennemine sokartıyor. Evet kardeşlerim, nimet deyince, nimeti insan bazen karıştırabiliyor. Mesela Kasas suresinde Allah Azze ve Celle Karun denilen birinden bahseder. Okudunuz değil mi? Karun evet. çok zengin birisidir. İsrailoğulları içinde ve kavminin içine çıktığında deptebe içinde ve kibirli bir şekilde yürüyor ve birçok insan onun anahtarlarını taşımaktan aciz. Aynen bugün günümüzde İnsan zengin oldukça daha zengin olmayı, varlıklı oldukça daha varlıklı olmayı ne yapıyor? Arzuluyor. Harun da böyle birisiydi. Ve doyumsuz birisiydi. Ve kavminin içinde deptebeyle yürürken bir kısım insan diyor ki ya şunda olan bize niye verilmedi? <gülüyor> Müslümanlardan bir tayfede diyor ki, bakın çok dikkat edin kelimeye. Allah'ın verdiği nimetlerin içinde Müslümanlık nimeti en büyük nimet değil mi? Yani mal, mülk haram değil kardeşler. Yani yasak olan bir şey de değil. Çünkü Süleyman'ın eline rüzgarda verildi, hayvanlarda verildi. Yani her şey verildiği gibi daha bir de bunlar da emrine verildi. Ve onlar o an susuyorlar. Akabinde biz diyor Karun'u yerin dibine batırdık. Ona ne malı ne çocuklar hiçbir fayda ne yapmadı Vermedim. vermedi bu sefer demin hayıflananlar ne diyor İyi ki diyor ona verilen bize de verilmemiş yoksa onun gibi ne yapacaktık biz de batacaktık <gülüyor> kardeşlerim bunlar bizim için çok önemli değerlerdir çünkü Allah'ın kitabı Kur'an o kadar mucizevi bir kitaptır ki ne kadar okursanız okuyun doyamazsınız Onda o kadar güzellikler, o kadar kıssalar, o kadar incelikler vardır ki anlamak isteyen insanlara çok fayda vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle mümin suresinde ne Sen hatırla. O mümin olan ne yapar? Anlat diyor. Yani insan günahı sapabilir. Rabbini unutabilir. Sırt çevirebilir. Yaşı gençtir. Allah'tan bir haber gezebilir. Ama bakın hadis-i şerifte Yaşı genç olduğu halde, gönlü mescitlerde ise hiçbir gölgenin olmadığı yerde, arşın gölgesinde ne yapacak? Gölgelemeyecek. Evet. Veyahut bir insan kadına düşkün olabilir, kadını sevebilir veyahut kötü düşünceler kafasında olabilir. Hadis-i şerifte dünyalık güzel bir kadın kendisini zinaya davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diye geri duran birisi ne yapıyor? o arşın gölgesinin altında gölgelenebiliyor. Yine insanlara bakın. Sen diyor dünyayı verse, iki kişinin kalbini ne yapamazsın? ısındıramazsın. Ama Allah isterse bu olur diyor. Bakın birbirine diyor sırf Allah için sevenler orada arşın gölgesinin altında ne yapacak? Gölgelenecek. vehut Allah Azze ve Celle benim için sevişenler nerede diyecek diyor. Demek ki insanlar birilerini herhangi bir sebepten dolayı, akrabadan dolayı, hemşerilikten dolayı asker arkadaşı, okul arkadaşı, iş arkadaşı yani birçok sebepten ne yapabiliyor? Sevebiliyor ama Allah için sevme nedir? Bu çok farklı bir olay. Bu çok farklı bir olay. Bakın sabah bir rivayet okudum. Daha önce de okumuştum ama bu kadar etkilememişti. Ebu Sufya'nın hanımı Hinti, hiç duydunuz mu? Evet, evet. Filmlerde izlemişsiniz, çağrı filmlerinde. Oradan Aynen. hatırlarsınız. Ve hakikaten İslam'a çok şerif bir kadındı. Tam bir müşrikti, putperest bir kadındı. Bu beyat ediyor. Beyat ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zina etmeme, hırsızlık yapmama, başkasına iftira etmeme ve Allah'a şirk koşmama üzerine diyor. Hint hepsine işi itiraz ediyor. Diyor ki sen diyor bunu erkeklerden diyor şart koşmadığında niye kadınlara koşuyorsun? Allah Resulü seslenmiyor. Hırsızlığa gelince diyor. Ben diyor kocam diyor çok cimri. Ben diyor onun malından çalarım. Ali sallallahu aleyhi Ebu Sufyan'a haber gönderiyor. Ve Ebu Sufyan geliyor. Ebu Sufyan'a Hint geçmişte çaldığı malları söylüyor. Ebu Sufyan helal ediyor. Hakkımı helal ediyorum. Ama bir şartla. Gelecekteki çalacağın hiçbir şeyi helal etmiyorum diyor. Kabul ediliyor. Neyse beyattan sonra Hint diyor ki vallahi diyor siz diyor falan yerde çadır kurduğunuzda içimden hep o çadırı basmak, yağmalamak ve hepinizin uz uzuvlarını kesmek geliyor içimden diyor. Ama şimdi diyor şu çadırdaki insanlar diyor bana o kadar sevgili geliyor ki diyor o kadar güzel geliyor ki diyor ben bunu anlayamadım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte bu imandır. Beni ancak mümin sever diyor. Demek ki kardeşlerim sevgi, muhabbet, birliktelik, kardeşlik tamamen imanla alakalı bir olay. Yani bizim birbirimize sevmemiz Başımıza herhangi bir şey geldiğinde, herhangi bir husumet geldiğinde, bu sevgi, bu bağ ne yapmayacak, kopmayacak. Eğer bu sevgi, bu bağ kopuyorsa, o zaman demek ki hasper kader bir araya gelmiş, Allah sevgisini tadamamış olan insanlar. Bakın, İslam hemen hemen günlük yaşantımızda kullandığımız her terimi kullanmış. Lezzet, tat, keder, acı. Bunların hepsi vardır. Mesela kim diyor dünyalık bir kadın gördüğünde, sırf Allah rızası için gözünü sakındırdığında bütün damarlarında imanın lezzetini ne yapar? Bulur diyor. Halbuki lezzet dediğimizde insan bir yemeğin lezzetini değil mi? Demin mesela arkadaşım birisi biberi güzel dedi. Ben bir ısırdım daha hala şurada acısını hissediyorum bak. Bu da bir lezzet. Başka bir şey de olsa nedir? Bu da lezzet. Demek ki imanın da bir lezzeti var. Bunu ancak ne yapar? Tadan bilir. Bunun lezzetini de inanın sahabeler tatmış ve bize bunu o kadar güzel göstermişler ki Allah onlardan razı olsun. Biz o lezzeti ancak onları numune olarak görüp de ne yapabiliriz? Alabiliriz. Çünkü onlar kardeşlik dediğinde kardeşliği anlamışlar. Paylaşma dediğinde paylaşmayı anlamışlar. Ve birbirlerine kılıç bile çekseler gelip halkta ne yapmışlar? Buluşmayı anlamışlar. Bakın, bunu anlayabilmemiz için kardeşlerim bizlerin de Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini çok iyi anlamamız lazım. Ancak insanları bir araya getiren akide birlikteliğidir. Bunun dışında hiçbir birliktelik ebedi değildir. Hepsi sünnidir, ayrılır. Yani halk arasında ne derler? Öküz öldü. Ortaklık bitti. İnsanların bir araya gelmesi, düşünün birisi bir yerde stajyerdir, birisi bir yerde işçidir, birisi hemşeridir, birisi akrabadır. Herhangi bir birliktelik yapmıştır. O bitti mi her şey ne yapıyor? Bitebiliyor. Halbuki insanları bir araya getiren neymiş? Akide birlikteliği. Yani dünyanın öbür ucundaki iman eden birisi de senin kardeşin. Ta bu ucundaki de sende nedir? Kardeşisin. Bizleri ayıransa bu akideye ters düşer. Düşünün şimdi gökten kışın ne yağar? kar yağar değil mi? Havada birleşse ne olur? Kentler, yollar, köprüler hepsi çöker. Hepsi nerede birleşiyor? Yerde birleşiyor. Fikirler de böyledir. İnsan ölmeden ne yapmaz o fikirler? bitmez. Herkesin kafasında birçok neler vardır, fikirler vardır. Şimdi insandır, konuşacak, düşünecek, düşündüğünü gündeme getirecek, eğrisini doğrusunu tespit edecek bir ölçüsü olacak. Ama dinde düşünce oturup da şu mu doğru, bu mu doğru, işte bunun tespiti yok kardeşler. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz dünyalık işleri benden ne yaparsınız? daha iyi bilirsiniz. Ama dininiz konusunda ben size bir şey emrettim mi? Bunu ne yapın? Yapın diyor. Çünkü bunda istişare ne yapmaz? Olmaz. Şimdi Allah Resulü ve sellem geldiğinde yeryüzü karanlıktı kardeşler. Şirk, küfür, insanlardaki fırkalar hattından fazlaydı. Hatta ve sellem Yahudiler 71, Hristiyanlar 72'ye ayrıldı. Yani bu kadar bölük bölçük neler vardı? İnsanlar vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelerek ilk uğraştığı mesele nedir? Şirk meselesidir. Yani tevhidi gündeme getirmiştir. Tevhid de nedir? Gelin bir olan Allah'a hiçbir şeyini yapmayın eş Eşkoşmayın. Geçmişte şirk, küfür ne varsa bugün günümüzde daha fazlasıyla ne yapmış? Gelmiş. Bugün bakın, gece bir baykuş ötse ne derler? Uğur. Halbuki uğursuzluk var mıdır? Yok. Yoktur. Yok. Adamın arabasına bakarsınız, ya nalı, ya nazar boncuğu, ya bir Kur'an gibi bir şey, ya da ne yapmıştır? Muska gibi bir şey takmıştır. Veyahut işte bir kadın evlenecektir, bir kuşak bağlanır, işte arkasından su dökülür. Veyahut kaynana ayağını tutar, altından geçer. Veyahut e, gece ıslık çalınmaz, aynaya bakılmaz, tırnak kesilmez. Veyahut işte şu gün yola çıkılmaz. Bugün uğursuzluktur. Bunun gibi halk arasındaki söylentilerin hepsi o günde neydi? Vardı. O günde neleri vardı? Okları vardı. Yola çıkacak insan putaniye gelirdi, ok çekerdi. Eğer oku hayırlıysa bu yola çıkardı, sefere çıkardı. Bu bana karlı gelecek. Veyahut ben bu seferden iyi döneceğim derdi. İşte Allah Azze ve Celle Mayine, Mayide 89-90'ı okursanız ne diyor? Fal altları, Şeytanın nesidir? Mundarlı, pislik işleridir diyor. Bugün hala fal var mı? Var. Bugün hangi gazeteyi okursanız okuyun bak burçlar var. Orada işte der ki şu ayda doğanın burcu şu. Bu ayda Doğanın burcu bu. Ve herkes orayı okuduğumu kendine göre hakikaten ya böyle bir şey var diye ne yapar? Çıkarır. Halbuki her insanın başından geçen bu olaylar vardır. Yani senin başından da geçiyor, onun başından da. Halbuki tutan bir şey değil. Olan bir şeyleri ne yapıyor? Yazıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle beş şeyi bildiğini iddia edene Allah ne yapsın? Lanet etsin diyor. Düşünün şimdi ben ne zaman öleceğimi, nerede öleceğimi bilsem, amelimi ne yaparım? Ona göre yaparım. Nasılsa tövbe kapısı da kıyamete kadar açık, son dakikaya kadar istediğimi yapar. Son dakika da ne yaparım? Tövbe dedim, ama Allah ölümü ne yapmış, gizlemiş ve diyor ki hanginizin ameli daha güzel? Bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattımdır. İşte bunda da ölçü dini konuda bize en güzel numune Allah'ın Resuludur kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahireti uman, Allah'ı zikredenler için ne yapılmış? Numune kılınmış. Şimdi fıkıhta şöyle bir kaide var. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlığına delinizden. Dini meselelerde her şey yasaktır. Ta ki izin verilenler müstesna. Bu şekilde mı? Bunun haram olduğunu söyleyebilmemiz için dinden ne yapmamız? Delil. Delil getirmemiz gerekir. Çünkü eşyada asıl olan nedir? Helalliliktir. Haram dediğinizde ne yapacak? Delili gelecek. Dini meselede de bir şey yapabilmeniz için ancak dinden bir emir gelmesi gerekir. Mesela namaz mı kılacaksın? Abdest almak zorundasın. Abdest nasıl alacaksın. Önce ayakları, sonra elleri, sonra kafayı mı? Nasıl emredilmişse o şekilde ne yapma? Yapmak, yapmak zorundasın. Namaz mı kılacaksın? Ya ben akşam eve gidince toptan kılarım. Hayır. Hangi vakitte denmişse, kaç rekat denmişse ne yapacaksın? Öyle kılmak zorundasın. Ya ben oturayım, sonra kalkayım kıyama, sonra rükü edeyim diyebilir misin? Nasıl emredilmişse o şekilde ne yapma? Yapmak zorundasın. Ama aslı saadetten sonra kardeşler Allah ve Resulü yani Kur'an ve sünnet bu doğrultuda olan itikat ne yaptı? Zayıfladı. Allah Azze ve Celle insanoğluna yaratılmışlardan ayrı ne yaptı? Bir akıl verdi. Yani düşünce mekanizması dediğimiz iyi-kötüyü birbirinden ayırt edilen bir meleke. İnsanoğlu bu aklını ne yaptı? Vahyin önüne geçirmeye başladı. Bizim topluma bakın, hangi kesim olursa olsun, en cahil kesime bakarsanız bakın, oturun bir yere, inanın dinden bir şey bilmiyorum, ben cahilim der ama, herhangi bir mesele oldu mu, kendisi ne yapar? Patır patır patır bir şeyler söylemeye gider. Ne zaman dinden bir delil getir, onu sorgular, ama halk arasında yapılanı ne yapmaz? sorgulamaz. Ve topluma gittiğimizde, mesela Anadolu'da ne derler? İslam dini akıl ve mantık dini derler. Halbuki İslam dini akıl, mantık dini değil, vahiy dinidir. Akla ve mantığa İslam ne yapar? İhtiyaç duymaz. İslam dini ancak akıllara inen bir dindir. Aklı olmayan dinde ne yapmaz? Mesul tutmaz. Onun için Aklın dinde zerre kadar yeri, değeri nedir? Yok. Mesela Ali, Allah kendisinden razı olsun. bu davutun naklettiği bir rivayette eğer diyor İslam dini, akıl dini, rey dini, mantık dini olsaydı ben ayağımın altına mest ederdim. Halbuki diyor peygamberden üstünü ne yaparken? Mest ederken gördüm diyor. Demek ki kardeşlerim bizim de dinde ölçümüz ne olacak? Allah'ın resul olacak. Maalesef, maalesef Asr-ı Saadet'ten sonra hilafet babadan oğula geçme, akılcılığın ön plana girmesi ve Yunan felsefesinin Türkçe'ye dökülmesiyle, Türkçe diyorum, Arapça'ya tercüme edilmesiyle felsefe, akıl, mantık birçok şey girerek İslam'da birçok ekoller çıkmaya başlamış. İşte hariciliktir, şialıktır, felsefeydi, tasavvuftu, kadiyanlıktı, kader inkarıydı günümüze kadar öyle bir katmerli gelmiş ki ve birçok tabuti sistemler veya küfür sistemleri işlerine geldiği için öz olmayanı destekleyerek bütün Müslümanların kafasındaki akideyi ne yapmıştır? Bozmuştur. <gülüyor> ve öyle hale gelmiş ki bugün Müslümanlar aynen Allah Azze ve Celle'nin Müminun suresinde dediği gibi sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse diyor, benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya, her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır diyor. E şimdi bakın, yaşamış olduğumuz şu toplumda nurcular var mı? Var. Ve kendilerinin doğru, düzgün, akidelerinin sağlam olduğuna inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Peki daha dün nurculuk diye bir şey var mıydı? Yoktu. yoktu. Peki nasıl olur da bunu beynel olarak insanlara dayatırsın? Süleymancılık bugün var mı? Var. var. Dün var mıydı böyle bir olay? Yok, yok. yok. Veyahut başka fırkaları teker teker ele alın. Dünleri bunların nedir? Yok. yok. Ama Kur'an ve sünnetin dünü de var. Bugünü de var. Yarın. Yarını da ne yapacak? Olacak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ve sünnet ta Kevser havuzuna kadar Asla birbirinden ne yapmayacak? Ayrılmayacak diyor. Demek ki kardeşlerim bizim bunları tahsil edip anlamamız ve hayata da ne yapmamız? Geçirmemiz gerekir. Ama şunu unutmayalım ki kardeşler her bidat bir sünneti ne yapar? Götürür, katleder. Yani sünnetin yerine geçer. Sünnetin yerine geçtiği zaman ve bu da çoğaldığında Öyle bir zaman gelir ki aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, öyle bir zaman gelecek ki diyor çok karanlık günler olacak ve İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. Ve öyle olacak ki diyor sünnete tabi olanlar dinden bir şeyi reddetmiş diye kendilerine ne yapılacak? Saldırılacak diyor. Hah! Bak bu dinden bir şey reddetti. Kim diyor o zaman onlara o saldırılarına diyor sabrederse asabını şöyle gösteriyor. Sizden diyor 50 tanenizin ecdi kadar neyi var? Ecdi vardır diyor. Sahabe tacib ediyor diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor o gün kendi aralarındaki o insanların 50 tanesi kadar mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Sizden diyor. Yani Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin olduğu bir ortamda ki bunlar cennetten müjdelenen nedir? Sahabelerdir. Sizden 50 tanenizin ecdi. Düşünün, cennetten müjdelenen bu sahabeler ki 50 tanesinin ecdi kadar ecir varsa o zaman amelin büyüklüğü, belanın büyüklüğü, Sabrın, büyüklüğünün nispetini de ne yapma o şekilde anlamak gerekiyor. Ve ehemmiyetini güzel yakalamak gerekiyor. Yani düşünün Ebu Bekir, evet. Ömer, Osman, Ali bunlar cennetten müjdelenen nedir? Sahabe. sahabe. sahabe. Bunların elli tanesi necdi kadar bir ecir var. Neye karşılık? Hakkı gündeme getiriyorsun. Her ne olursa olsun sana saldıran belki kendi kardeşlerin olacak. Belki kardeşin, annen, baban toplumun olacak. Belki devletin olacak. Kim olursa olsun onlara karşı sabreder. Haktan bir an olsun geriye gitmezsen, sana onların eclis, 50 tanesi ecri kadar neyi var? Ecri vardır. Onun için kardeşlerim bu kıyamete kadar bizlere müjdelenmiş nedir? Güzel e, meselelerdir. Biz Müslümanlarında hak olan bu davada Tek kalsan da İbni Mesut'un naklettiği gibi kişi tek başına bile olsa, tevhid ehli ise o bir cemaattır, o bir millettir. Bugün bakın camiler cemaatleri toplarken insanlar hep fırka fırka grup grup olarak başka yerlerde toplanmaya başladılar. Mesela bir sene önce Ankara'da dernek kurmaya çalıştıklarında ben şiddetten karşı çıktım. Niye çıktım? Çünkü bu cemaati baltalar, bu davayı baltalar ve hiç hayra bizi ne yapmaz, götürmez. Sonunda ne oldu? Evet. Evet. Bugün Aynen bakın, oldu işte. cemaate sahip çıkmayanlar derneğe sahip çıkmaya çalışıyor. Dernekteki cemaate gelmeyenler, sohbetlere gelmeyenler, telefonla derneğe adam toplamaya çalışıyorlar. Bak bunun hiçbir hayrı yoktur. Oradan ateşten uzak duru gibi durmak gerekir. Aynen. Neden? Çünkü cemaat tevhitte toplanandır. Ha bu tevhid ehli ister bir derneğin çatısında olur, ister çubukta bir barajın kenarında olur, ister bir camide olur. Onun için insanları bir araya getiren la ilahe illallah olacak. Ayransa bunun bozulması olacak kardeşler. Bunun dışında bizlere hiçbir şey ne yapmaz? Fayda vermez. Muhakkak insanlar Geçmişte nasıl cahiliyet davasına düşmedilermiş? Bakın asıl saadetin hemen akabinde öldürülen iki tane yüzüde insan var. Hasan ile Hüseyin. Aynen. Hasan ile Hüseyin neden öldürüldü? Neden öldürüldü? İkisi de peygamberin canı değil mi? Evet. evet. Hutbedeyken bile Allah Resulü ve Sellem hutbeyi bırakıyor. Hemen onları alıyor, çıkıyor. Herhalde diyor Allah Azze ve Celle bunun için dedi diyor. Mal da çocuklar da sizin için fitnedir. Baktım diyor mescide girdiler. Enterlerine basıp basıp düşüyorlar. İçim gönlüm el vermedi. Hemen diyor onları aldım diyor. Şişeyi dikkatim de artmadı. Dedi. Demek ki mal çocuk insana ne yapabiliyor? Fitne olabiliyor. Bizlerinse bu fitneyi yani imtihanı hayra çevirmesi gerekiyor nasıl ki Hasan Hüseyin ne uğruna şehit edildiler makam mevki çıkar olur yapılması gereken şeyler mi? Hasan üstelik saltanattan hilafetten feragat edendir evet, evet. feragat ettiği halde kendisine ne yaptılar tehlike gördüler Hüseyin'i ise hunharca katlettiler Allah'ın bir suyunu dahi ne yaptılar evet, dahi evet. görmediler Bakın öyle büyük bir zulüm ettiler ki o zulmün hala savunuculuğunu yapan rafizi dediğimiz nedir? Bir fırka var. Yani o kadar büyük bir şey yapmış ki şeytan da oradan ne yapıyor? Bir fırka çıkarttırabiliyor. Demek ki bizler amelimize, hareketimize, birliğimize, beraberliğimize çok dikkat edeceğiz. Bizleri bir araya getiren Allah ayıransa amellerimizdeki piste. Nerede arkadaşlar? Çünkü insanın doğru akidesi, doğru ameli onları bir araya getirir. Evet. Ama bir insan günah işledi mi ilk tevhid kardeşinden ayrılır. Ona selam vermemeye, ondan uzak durmaya, arayı açmaya başlar. Bakın sahabelerdeki kardeşliğe onlar karanlık geldiğinde yüzlerindeki ışık gidiyor. Kardeşimle arama karanlık giriyor diyor. Işıdığındaysa yüzüne ne yapıyor? Renk gelir. Kardeşimi gördümdür. Ve bir yerden giderlerken aralarına bir kaya gelse, birbirlerini görseler dahi selam veriyorlar. Kayadan böyle birleşti. Bu ne yapıyor? Selam veriyorlar. Yani birbirleriyle kardeşlikleri nedir? Hak lafada. Ve bakın ben diyor Allah Resulü'nün arkasında şu sureyi öğrendim. Kadın diyor ki ben diyor Allah Resulü'nün cemaatinde devamlı giderken şu sureyi öğrendim. Can yani çocuklara bir sure öğretme ihtiyacı bile ne atmıyorsun? Hissetmiyor. Sen de hissetmiyorsun. Ben diyor 6-7 yaşında bir çocuktum. Aleyhisselatü Vesselam'a gidip gelenler diyor biz yol ağzında deve sulardık diyor sahabe. Onların diyor gelip orada diyor öğrendiklerini talim etmelerinden Bakara'yı öğrendim diyor. Bak 7 yaşında ne biliyor musunuz? Elinde musaf yok. Herhangi bir şey yok. Bugün son teknolojideyiz. Dinde gözü olan insanlar yok. Uçakla her yere gidebiliyorsunuz. Bir mp 3ten her şeyi dinleyebiliyorsunuz. Bir ekranla yazılı şeyle bütün kütüphaneyi ne yapabiliyoruz? Bakabiliyoruz. Peki bu kadar teknoloji var ama onlardaki kardeşlik yok. Bu kadar imkan var o sahabedeki iman, o sahabedeki ihlas, o sahabedeki hırs nedir? Bizde yok. Neden yok? Ömer, Allah kendisinden razı olsun, Emir el Mü'min'inken Şam tarafına bir elçi gönderiyor. Ve elçiye iki tane mektup veriyor. Birinci mektupta bütündür ne kadar malınız, mülkünüz varsa meydana getireceksiniz ve yakacaksınız. Mektubu gönderen Ömer olduğu için korkudan önde gelenlerin hepsi ne yapıyor? Topluyor ve yakıyor. Yakınca ikinci mektubu okuyacaksınız. Der. Mektup açıldığında sizler diyor kafirler gibi dünyaya tamah ettiniz. Etlendiniz, mülklendiniz ve oraya konakladınız. Cihad unuttunuz. Ama şimdi yaktınız. Gözünüz açıldı, hırslandınız. Alan yere saldırın diyor. Yaktığınızın on mislini oradan ne yapacak? Allah size verecektir. Diyor. Yani Müslümanlar az bir şeye tamah ederek ne yaptılar? Kaldılar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rızkım benim mızdağımın ucundadır. Bakın Müslümanlar bunu bıraktı. Kafirler bunu aldı. Yıllardır Haçlı Seferi duruyor mu? Durmuyor. Durmuyor. Demin zikrettiğim bir ayet-i kerime vardı. Siz diyor, dünyayı da verseniz, iki kişinin kalbini ne yapamazsınız? Sındıramazsınız. Sındıramazsınız. Ama Allah isterse sındırır. Ve arkasından devam ediyor ayet-i kerime enfalde. Dikkat edin. Sizler birbirinizin dostusunuz ve yardımlaşmak zorundasınız. Unutmayın, kafirler de birbirinin dostu ve birbirleriyle ne yapar? Yardımlaşıyor. Demek ki Müslümanlar dostluğu, beraberliği, kardeşliği sağlayamayınca unutmayın diyor. Kafirler de birbirinin dostu ve birbirlerine ne yapar? Yardımlaşır. Bakın bizler dünyaya kulağımızı, gözümüzü kapatan insanlar değiliz. Libya bugün bombalanıyor mu? Ne? Kim bombalıyor? Başlı ordusu. Ne çıkarı var bu adamın? Zenginlik. Yani oraya huzur mu getirecek? Yok, Kardeşlik mi abi. getirecek? Oradaki insanların haklarını mı bu adamlar alıyor? Petrollerini alacak. Demek ki bu insanlar istedikleri gibi hareket ne yapabiliyor? Çıkar üzerine yapabiliyor. Ama bakın Allah Azze ve Celle ne diyor kitabında? Onlar diyor Allah'tan çok sizden korkar. Böyledir. Çünkü bunlar diyor akıl etmez topluluklar. Sizler bunları diyor değerli toplu zannedersiniz diyor. Halbuki diyor bunlar sağlam kaleler, sağlam siperler olmasın. Asla sizlerle ne yapamaz, kaçamazlar. Ve sen onları birlik zannedersin. Halbuki onların işlerindeki ihtiras hat safhadadır diyor. Öyleyse Allah'ın kitabını, ayetlerini bizim güzel okumamız gerekiyor. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın o güzelliklerini öğrenmediğimiz zaman Bugün birlik nedir? Kardeşlik nedir? Birlik hareket etmek nedir? Bunları ne yapamazsınız? Öğrenemezsiniz. Bakın şu toplumda hırsızlık hat safhada mı? Evet. de? Allah ne diyor? Demin kardeşimiz bir ayet okudu. Ne zakir? Araziye uymuş. Hocam. Namazı kılın, zekati verin diyor. Zekat ne atar? Toplumda bir dengeyi peynir. sağlar. Karşıdakine verdiğin zaman senin malına ne yapmaz? Göz dikmez seni sever, seni sayar ve senin bir ihtiyacın, bir sıkıntın varsa o insan ne yapar? Gideriz. Toplumda sosyal dengeyi sağlar. Ama zekatı vermediğin zaman, sadakayı vermediğin zaman ne gündeme geliyor? Senin malına göz koyuyor. Onda var da bende niye yok? Ya canına kastediyor, ya malına ya namusuna ya da artık sana birçok ne yapıyor? Zarar veriyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu her şey insanların nedir? Hayrınadır. Ve zekata baktığımızda kardeşlerim zekatın kelime manası nedir? Temizlik. Malın kirini götürüyor. Belki defolu bir mal sattın. Belki haksız kazanç ettin. Belki bir şeyler yaptın. Sahabe diyor ki biz diyor simsardık. Bu işinden hiç hoşlanmazdık diyor. Ama herkes bize simsardır diyor. Bir gün diyor Aleyhisselatü Vesselam Medine'de çarşıya geldi ve dedi ki diyor ey tüccar topluluğu toplanın. Öyle hoşuma gitti ki diyor simsal kelimesinin yerine artık tüccar kelimesi geldi. Biz bundan çok hoşlandık diyor. Hepimiz toplandık. Malınızın kirini giderin. Ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Zekat verin de diyor. Zekat verin. Demek ki zekat toplumun dengesini ne yapıyor? Koruyor. Bunun dışında Kur'an'da iki ifade daha gelir. İnfak ve sadaka. Onlar da kişinin ne yapmıştır? Dilemesine. Yani gönlünden kopmasına bırakılmıştır. Ama ayetler bunu da ne yapmıştır? Yönlendirmiştir. Gelin bakın. Sahabenin infakına bir bakın. Namaz kılıyor. Şimdi iş yerindesin. Namazdayken seni bir şey oyaladı. Sahabe ağaca bir kuş konuyor, ötüyor, namazda nereye gittiğini, nasıl kıldığını, ne yaptığını ne yapmıyor, hatırlanmıyor. Hemen tutuyor, bütün malını Allah ve Resulüne infak ediyor. Var mı böyle bir yiğit? Bu insanlar kazandı mı? Hatırlamak. Kazandılar. Siz sevdiğiniz mallardan Allah yoluna dönün, infak etmedikçe gerçek iman etmiş. yani Kamil iman etmiş sayılmazsınız. Bakın Osman'a. Bir gün kervanıyla geliyor. Medine'de kıtlık var. Osman diyor ki bütün tüccarlar Medine'nin dışında yakalıyorlar. Diyor ki malı bize sat. O diyor bana sat. Vallahi diyor bugün bire 700 verene satacak. Tüccarlar diyor ki Osman amma da cimrileşmiş diyor. Hiç böyle yapmazdı. Ve bırakıp gidiyorlar. Ama anlayamıyorlar Osman'ın bunu karşılık vereceğini. Medine'ye geliyor. Ne kadar fakir insan varsa tespit ediyor ve malın hepsini eşit olarak kendilerine ne yapıyor? Dağıtıyor. Eve geldiğinde hanımı bir şey istediğinde vallahi bir evi unuttum. Yani evine kutluk zamanı kendisi dağıtıyor. Evine getirecek bir şey nedir? Yok kardeşler. Bakın onların dağıtması bu. Ve Osman yine zenginliyor. Yine mal mal sahibi ama biz de ne yapıyoruz? Vermeyle eksileceğini, azalacağını ve sanki yok olacağını zannediyoruz. Halbuki kitaba gerçekten iman etmiş olsak Allah ne yapıyor? Yedi başağın tanesi gibi birden yedi daha fazla vereceğini söylüyor. Vermesin. Onu da şöyle bir bırak. Sizin diyor yediğiniz, içtiğinizi, eskittiğiniz size nedir? Yük. Hesabını vereceksiniz. Yedirdiğin, içirdiğinse işte seni kurtaracak nedir? Budur diyor. Öyleyse kardeşlerim gerçek değerlerin ne olduğunu çok güzel anlamamız gerekir. Ramazan'da bir sohbet etmiştim. Bilmiyorum kaç tanesinizdeydi. Yarine kafirler cebindeki kasasındaki parasıyla bakar. Müslümanlarsa rızkı ta ana rahmindeyken 3-40 gün geçtikten sonra ne yapılmıştır? takdir edilmiştir. Yarına Allah'la bakarlar. Onun için bizler düşüncede, yaşayışta, ahirete, imanda ancak Müslümanlar gibi bakmak zorundayız. Böyle bakabilmemiz için de sermayemiz olması gerekir. Sermayemizde nedir? Amelimizdir. imanımızdır, Allah'a karşı yaklaşmakta attığımız adımlardır. Düşünün bütün abdestten, namaza, cumaya, oruca, hacca, ümreye, infaka, sadakaya, hayırlı söz söylemeye, Müslümana güler yüz olarak sadaka vermeye, bütün bunlara bakın insanlara ne yapıyor? Hep bir şeyler getiriyor. İşte insanlar bunun kıymetini bildiği müddetçe ayakta Bugün bakın yeryüzünün neresine giderseniz gidin, Müslümanlar parça parça. Niye? Geçenlerde Filistin'in Merkez vaizi gelmiş esnafa. Ben de gittim şöyle. Uzun boylu, benden uzun boylu, iri yapılı bir adam. Cübbeli, sarıklı, Türkçesi de çok güzel. Oturdu konuşuyoruz. Tabii Filistinli olduğu için sorular soruyor esnaf arkadaşlar falan. Ben sadece dinliyorum. Adam tam bir sofi. Tam bir sofi, tam bir nakşi şeylerinden. Böyle konuştuğu her şey şirk ve küfür. Yıllardır Filistin'de zulüm var mı? Şimdi Allah'ın eli cemaatin üzerinde derken Allah'ın eli şirk işleyen bir cemaatin üzerinde olur mu? Olmaz. Mümkün değil. Adam bakın merkez vaiz. Demek ki bu oradaysa diğer hatıpları da hocaları da bunun gibiyse Allah onlara yardım eder mi? Çok yani Allah'ın eli sadece müminlerin üzerindedir. Düşünün bakın kardeşlerim geçmişte asr-ı saadetle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bir savaşta çok şehit verdi. Halbuki düşman, zayıf, az, Müslümanlarsa güçlü, kuvvetli ve çoğunluktaydı. Ama birçok şehit verdiler. Birçok saadenin gözleri ne yaptı? Kör oldu. Neden? Biz kalabalıyız ya. Kendilerini övündüler. Çoklukla Müslümanlar... övündüler. Kendilerini güçlü gördüler. Ufacık, az bir kafir topluluğu onları ne yaptı? Ha. Perişan etti. Ha. Onun için Müslümanlar nerede, ne şekilde olursa olsun namazdan sonra ne diyoruz biz? Ha. La havle ve la kuvvetle Yani bunu bütün hayatımızın her cüzüne ne yapmak? Hiçbir zaman gücüne, evet. kuvvetine, malına, aklına, tecrübene ne yapmayacağım? Güvenmiş. Hep Allah'a Allah güveneceğim. güveneceğim. Ve yine bakıyorsunuz kardeşlerim, Müslümanların Uhud'daki hezimeti neden oldu? Söz dinlemedikleri için. En ufak bir emre, fıtaatsizlik, yağmalama hırsı, ne yaptı onları? Birçok Müslümanın Canından, canından olmasına kazanılan bir zaferin kaybedilmesi sebep oldu. Ve tarih boyunca da ne olmuştur? Hep bu olmuştur. Müslümanlığın birlik ve beraberliğini bozma hep hayırdan inhiraf etmekten olmuştur. Yani günahla, bidata sapmayla, fırkacılıkla, bağnavcılıkla veyahut da münafıklar her zaman ne yapmıştır? Fırsat kollamışlardır. Onlar diyor sizinle savaşa çıksalar orada da münafıklık yaparlar. Muhakkak ona kulak veren insanlar ne yapar? Olur. Çıkar diyor. Münafıklık kardeşlerim insanın kalbine dikkat etmemekten olur. Yani düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki 40 gün bir adamı sabah namazında görürseniz onun müminliğine ne yapın? Şahitlik, Şahitlik yapın. Demek ki kişinin cemaata devam etmesi münafık bile olsa ondan ne atmasına kurtulmasına sebep oluyor namaz. Aynen şu önümüzdeki bakın suya bakın. Bunla günde 5 sefer giren bir adamda kötü bir şey olur. Kirden eser kalır mı? Namaz insanı ne yapıyormuş? Bu şekilde temizliyor. Ama sabah namazını temizlemesi diğerleri gibi değil bakın. Namazın içinde de sabah namazı ne yapıyor? Ayrılıyor. İkindi namazı ona daha da dikkat edin. İki şahit melekleri de diyor ortadır diyor. Hem gündüz ki, hem gececi. Demek ki var diyeli. Onlara dikkat edin. Her namazın ayrı ayrı neri var, bir fazileti var. Öyleyse kardeşlerim, kulluk dediğimizde, şu sayılı ömrümüzde ki Allah hamdolsun ki, Adem gibi bin sene, Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene ömrümüz yok. Kısacık bir ömrümüz var, ama bu kısacık bir ömürde dahi. Amellerde ne yapabiliyoruz? Yüksünebiliyoruz. Ama bunun yanında, misal, hiç yüksünmeden, bak evimizi bırakıp bu saatte buraya geldik mi? Bak bu tür şeylerde yüksünme yok. Bir eğlencede, bir gezmede, bir yemede, içmede yüksünmeyi göremezsiniz. İki ele bile olsa adam ne yapar? Sürüklenerek gider. Ama hak olan davada geri kal. Yani nefse hoş gelenlerde kolaylık, nefse zor gelenlerde zorluk. Ne yapmayacak? Olmayacak. Düşünün mesela, bir hacci ele alın. O der ki geciktirir. Halbuki kimin hacci mebrursa, yani kabul olunan bir haccısa, anandan o güne kadar bütün günahlarını ne yapıyor? Hakimiz Ya kolay bir şey mi bu? Basit bir amel mi? Ne kadar günahımız var. Yani bir dille bir gözde bir düşünceyle, bir malla, bir bedenle yaptığı bütün hepsi ne yapıyor? Eriyip gidiyor. Yani bu ameller nedir? Basit olan şeyler değil. Ama bir amelin de kabul olabilmesi için Kur'an ve sünnete ne yapması? Uyması gerekir. İbn-i Mesut'un dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. Söz diyor, geçersizdir amel olmadıkça. Söz, amel de geçersizdir, doğru bir niyet olmadıkça, söz amel doğru niyette geçersizdir, dinden yani peygamberden bir emir olmadıkça. Demek ki insanlar üçünü uyguluyor, dördüncüyü ise tek fırka uyguluyor. Ama öbür üçünü herkes de ne yapabilirsin? Görebilirsin. Ama dördüncü sünnete ne yapması? Uyması gerekir. Bugün bakın namaz bir sürü, bin bir çeşit ne var? Tamam. Namaz var. Yani hangisi doğru? Allah için. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece kılın diyor. Bak yarın Ramazan geliyor. Hilal gözüktü, gözükmedi. Hilal vardı, yoktu. İftar saati şuydu, bilmem şuydu. Safır buydu, buydu. Bayram namazı şöyle. Ne kadar tefrika var. Peki, Allah kitabında ne diyor? Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin. Sizden olan emir sahiplerinedir. Herhangi bir meselede ihtilafa mı düştünüz? Allah'a Allah ve Allah ahiret gününe iman ne diyorsunuz? Allah'a ve Resulüne havale edin. Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. İkisine gitti mi hiçbir müşkülat neymiş yok. yok. Demek ki ancak mümin olanlar buna götürebiliyor. Bunun dışına gittiğini gider. Mesela bir dernekte hatırlıyorsan bir getirdiği bir mesele vardı bir yere kadar geldi, akıl girdi, iş bozuldu. Çünkü şeytan aklını kullandı, cennet gibi ne yaptı? Bir nimetten mahrum oldu ve kıyasa gitti. Beni önce yarattın, onu sonra. ben ateşten yarattım onu toprakta. Aklın girdiği her yerde senin varsa benim de var. onun da var, öbürünün de. Ama vahiyde akıl değil ancak nedir? Nakil geçerlidir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden duyduğunuz bir emir, bir mehid olsa bunu ne yapın? Aktarın diyor. Ola ki duyan, anlatandan daha farkı olabilir. Bu da gösteriyor ki kıyamete kadar bütün müminler nedir? Cevval. Yani hareketli olacak. Sadece dinleyen değil, anlatanla dinleyen arasında fark ne yapmıyor? Olmuyor. Çünkü anlatan Anlattığını bazen anlayamasa da dinleyen, anlatandan daha az ne yapıyor? Anlayışlı olabiliyor. Onun için kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Amin. Kulluğunu layıkıyla yapanlardan eylesin. Amin. Her türlü bidattan, hurafeden birileri <gülüyor> uzak kılsın. Amin. Allah Azze ve Celle Bizleri hakkıyla kendisine ibadet eden tevhid ehli Hı -hı. insanlardan eylesin. Hı -hı. Bizden gelecek zürriyeti de tertemiz eylesin. kirden pastan ayırsın Hı -hı. ve tevhid ehli olan insanlardan eylesin. Hı -hı. Allah Azze ve Celle Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi son nefeste de Rabbına birlik, beraberlik mesajı veren La ilahe illallah tevhidini söyleyenlerden eylesin. Hı -hı. Allah Azze ve Celle Kavmemizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Amin. Amin. Onlara vereceği azaptan bizleri de nasiplendirmesin. Amin. Allah Azze ve Celle bizleri hayrıyla yargılasın. Rahmetiyle yargılasın. Amin. Bizlere merhamet etsin. Amin. Cennete gidecek bu nurlu yolda ayaklarımızı kaydırmasın. Amellerimize bizleri güvendirmesin. Amin. Allah Subhanahu ve Teala bizleri mağfiret etsin. Hakkıyla günahını gören, tövbeden günahını itiraf eden ve sammukullardan kullardan olmayanı. Allah'ın Subhaneke Allahumme ve Bihamdike, şu öden ne ay ne hey ne Elhamdülillah